Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne tam 38 gün kaldı. Bugün yine size güneşli Tel Aviv'den sesleniyorum. Sokaklar güzel bir İzmir akşamından pek farklı değil ve Akdeniz'in taze kokuları sokak aralarında dolaşıyor. Kırmızı borazan çiçekleri bahçe girişlerini süslüyor. Aldığım habere göre İsrail'de 4 yeni hurda merkezi açılmış. Faaliyette olan merkez sayısı 5'e çıkmış. Bu merkezlerin amacı hurda malların ileride ham madde olarak kullanılmak veya imha edilmek üzere ayrılması veya hazırlanması işlemi. 20 veya daha çok yaşı aşmış kayıtlı araba sahipleri bu yetkili merkezlerde arabalarını hurdaya çevirebilecekler. Bu parçalar geri dönüşümde kullanılabilecek. Bunun karşılığında araba sahiplerine 3000 şeker yani 1300 lira ödenecek. İsrail'in ilk hurda merkezi 2010 başlarında Aşlot'ta açılmış. Raporlara göre 1700'den fazla araba hurdaya dönüştürüp geri dönüşümü sağlanmış. Bu pilot projenin başarısı Çevre Koruma Bakanlığı'nı 4 yeni merkez açmak için harekete geçirmiş. Geri dönüşüm güzel bir şey. Ancak hurdaya giden arabalar bu sefer toplu taşıma kullanımı için ham madde olsa ne güzel olurdu. İsrail'de ve özellikle Tel Aviv'de toplu taşıma İstanbul'dan bile daha kötü. Sanki burası araba merkezli bir yaşam, yaşam biçimine dönüşmüş. Kentleşme yeni bir olgu olsa dahi gönül isterdi Amerika değil Avrupa modeli izlenseydi. Kent toplu taşıma ile devinseydi. Avustralya Araştırma Kurulu'nun desteğiyle Monash Melbourne Ve Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucunda kelebeklerin iklim değişiklikleri nedeniyle kozalarından daha erken çıktıkları açıklandı. Uzmanlar kelebeklerin 65 yıl öncesine göre 10 gün daha erken kozalarından çıktıkları konusunda uyardı. Bulgulara göre ilk somut delil, sera gazı ve doğal oluş süresi arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Ekip yaygın kahverengi kelebeğin yani heteronimfa merope latince ismiyle geçtiğimiz yüzyılın yarısından itibaren ortalama her 10 yılda bir 1.6 gün daha erken kozadan çıktığı sonucuna vardı. Melbourne Üniversitesi araştırmacıları bunun aynı zaman diliminde vuku bulan her 10 yılda bir 0.14 derecelik artan hava sıcaklığı ile de örtüştüğünü belirttiler. Bu sıcaklık artışının insanların sebep olduğu da tabii ki ayrıca eklendi. Araştırmanın başı olan Dr. Michael Kearney, bu bulgunun iklim değişikliğinin biyoçeşitliğin üstünde ileride yapacağı etkiyi tahmin etmemize yardım edeceğini söyledi. Bu tür mevsimsel yaşam döngü değişiklikleri türleri tehlikeye atıyor. Küresel ısınma yaşamın ayarını gün geçtikçe bozuyor ta ki çalışmaz oluncaya kadar. Nesle, Greenpeace'in dünyadaki lider gıda üreticilerini Endonezyalı şirketle ilişkinin kesilmesiyle ilgili protestolarının ardından Sinarmas grubu ile anlaşmasını bitirdi. Nesle, Sinarmas'ın kimliği bilinmeyen İsviçre menşei bir şirket olan Vevey ile değiştirdi. Greenpeace dün erken saatlerde yayınladığı raporda, Sinarmas'ın yağmur ormanlarını palmiye yolu üretimi için yasa dışı bir şekilde yağmaladığını belirtti. Nestle'nin adımının yeterli olmadığı ve henüz Greenpeace taleplerini karşılamadığı açıklandı. Unilever, dünyada ikinci büyük gıda üreticisi, Jakarta merkezli olan bu firmadan yağ teslimatlarını 3 ay önce kesmişti. Greenpeace web sitesinde Nestle'ye bu hareketin sinarmasın Endonezya kanunlarına karşı geldiğini ve aynı zamanda şirketin uluslararası çevre komitesini görmezden geldiğinin bir kanıtı olduğunu da yazdı. Son olarak Nestle dün tekrar 2015 yılına kadar Sadece sürdürülebilir palmiye yağı kullanmaya söz verdi. Neslek kampanyası hakkında daha fazla bilgi için Greenpeace'in uluslararası web sayfası yani www.greenpeace.org adresinden bu kampanya bilgilerine ulaşma şansınız var. Bir başka kampanya da WWF'den. Dünya Saati kampanyası kapsamında 27 Mart'ta Boğazi Köprüsü'nün güvenlik harici aydınlatmaları Bir saatliğine kapatılacak. Doğal Hayat Koruma Derneği tarafından küresel ısınmayla mücadele amacıyla bu sene dördüncüsü gerçekleştirecek olan Dünya Saati kampanyası 27 Mart 2010 Cumartesi günü 20.30 ila 21.30 saatleri arasında yapılacak. Kampanya kapsamında ışıklarını bir saatliğine söndürecek Empire State binası Taipei 101 gökdeleni, Eiffel Kulesi, Buckingham Sarayı gibi dünyaca ünlü yapılara bu sene güvenlik harici aydınlatmaları kapatılacak olan Boğaziçi Köprüsü de ekleniyor. Dünya Saati kampanyasına bu yıl tüm dünyadan 6 bin ilçe, şehir ve belediyeden 1 milyar insanın katılması bekleniyor. Sizleri de bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Siz de 27 Mart Cumartesi günü saat 20.30-21.30 arasında enerji kullanmayarak, ışıklarınızı kapatarak bu kampanyaya katılabilirsiniz. Nükleer enerjinin ilk kurbanı ünlüler. Evet doğru duydunuz. Hükümetin nükleer planlarından rahatsız olan 3 ünlü sanatçı Hande Yener, Şevval Sam ve Bedük Greenpeace'in kampanyası için kameraların karşısına geçti. Tehlikeyle pahalı ve kirli olduğu kanıtlanan nükleer enerjinin ülkemizde faaliyete geçmemesi için Greenpeace'in başlattığı kampanya sanatçılardan gelen destekle renkleniyor. Oyuncu ve ses sanatçısı Şevval Sam şarkı yazarı ve solist Bedük ve pop sanatçısı Hande Yener nükleer enerjiyle yaşamının Bedelini anlatan kısa videolarda oynadılar. Birer hafta arayla yayınlanacak videoların ilkine www.nuclear.greenpeace.org adresinde ulaşabilirsiniz. Buradaki imza sayısı 60.000 kişiye ulaştı. Bu sayıyı ancak hep beraber arttırabiliriz. Siz de arkadaşlarınızın nuclear.greenpeace.org adresinde bize katılmasını sağlayabilirsiniz. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 38 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi